618. konu Hazreti Ali'nin Allah katında Arap ile Acem'in bir farkı olmadığını söylemesi. Birisi Arap, diğeri de onun azatlılarından olan iki kadın yardım istemek üzere Hazreti Ali'ye geldiler. Hazreti Ali onların her birine birer ölçek yiyecek de 40 dirhem para verilmesini emretti. ''Bunun üzerine Arap olan kadın, ey müminlerin emiri, bana şu Acem kadına verdiğin kadar mı veriyorsun, halbuki ben Arap asıllıyım, o ise bir Acem'dir, Arap olmayan birisidir.'' dedi. Hazreti Ali ise, ''Allah'ın kitabına baktım ve orada Hazreti İsmail'in evlatlarının Hz. İsa'nın evlatlarından üstün olduklarına dair bir şey görmedim, Allah katında Arap ile Acem arasında hiçbir fark yoktur.'' dedi.